Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Yeni bölümümüzde polisiyenin babalarından Sir Arthur Conan Doyle'ı konuşacağız. Kendi şahsiyetini aşıp geçmiş muhteşem karakteri Sherlock Holmes'e dokunmadan geçemeyeceğiz. Bakalım Sir Arthur Conan Doyle kimmiş? Sir Arthur Conan Doyle 1859'da İskoçya Edinburgh'da dünyaya geliyor aynı zamanda benim köylü diyebiliriz Senin köylüyün, <gülüyor> evet benimle e, ben de Edinburgh'da doğdum konun doyalın ailesi İrlanda kökenli babası İngiliz İrlanda karışık anne tarafı tamamen İrlanda yani İskoçya'da doğmuş olması onun İskoçyalı olması anlamına gelmiyor <gülüyor> kendisi koyu bir İrlandalı ve hatta hatta aile koyu katolik <gülüyor> Babası orta sınıf bir sanatçı. O yüzden çok başarılı olamıyor. Zaten problemleri var. Konun e, Doyle küçükken problemler zaten ailede hali hazırda var. Bir kere çok e, çocuklu bir aile. Neredeyse 8 tane çocuk sahibi oluyorlar. 10 çocuk olmuş. Evet. Sadece 7 tanesi ergenliğe ulaşabilmiş, yetişkinliğe. 3'ü gitmiş. E düşün bu kadar boğazı e, beslemek durumunda olduklarını şöyle bir e, şey yaparsan, tasavvur edersen e, ne kadar zorlandıklarını da anlarsın. Yani işte ben babasının yaptığı bir tane heykel gördüm havuz ortasında. Krala bayağı yani kralın talep ettiği bir tane kocaman içinden hani sular fışkıran havuz heykelleri vardır ya öyle bir şey de yapmış aslında bir adet öyle büyük bir, e, bir şey yaptığı var. işi var ama dediğin gibi asla yani hem oradan tahminen krala yaptığı için parasını almıştır ama ün yapamamış daha sonra devam etmemiş o büyük işler. Aynen öyle zaten ara ara e, resimlerini satıyormuş. Onu da çok cüzi rakamlara satıyormuş. E, Tabi bütün bu işte çok fazla beslenecek ağzın olması işte e, başarılı olamaması. Bir de daha sonra anlaşılacağı üzere epilepsi hastasıymış. Bu çok uzun seneler sonra anlaşılıyor. Alkole düşüyor. Alkolik. Aynen öyle. Ve hayatının büyük bölümünü e, hem alkolik olarak hem de akıllı hastanesinden hastanesine taşınarak geç, hı hı. geçiyor. Yani o şekilde e, rahatlıkla diyebiliriz. Bir süre sonra da zaten ailesi artık iyice boşluyor. Bir tek işte karısı ara ara gidip kontrol ediyor. Onun dışında ölene kadar çok fazla ailesi ondan bağlantıya geçmiyor. Son seferinde de Conan Doyle'ın kendisi yatırmış babayı artık sonda iş iyice kötüleşince... Bir yandan da orada biraz dedikodu da var. Annesiyle aynı apartmanda bir de oda kiralayan bir genç adam var. O genç adamla Conan Doyle'ın imzaları var son yatırılışta. İkisi beraberce babayı yatırıyorlar. Aynı evde bir de bir yani örnek aldığı, annesiyle de yakın olduğu söylenen bir adam da var. Hatta galiba bu adam daha sonra Conan Doyle'ın özellikle doktorluğu seçmesinde etkili olacak adam. Evet. Conan Doyle... 8 yaşlarındayken 1868'de, hatta 9 diyebiliriz buna, 68 ile 70 arası ilk önce İngiltere'deki Hodder Hazırlık Okulu'na yollanıyor. Bu bir cizvit okulu. Yatılı okul. Yatılı okul aynı zamanda. ilk iki senesi gayet güzel geçiyor. Özellikle okulun başında bulunan ve bunlara eğitmenlik yapan cizvit raip son derece etkili. Ve ilham verici bir adam. Hatta bu iki senenin sonunda öğretmenini asla unutmuyor. İki senenin sonunda gayet büyük umutlarla Stonyhurst'un kolejine gidiyor. Geçiyor evet. öyle diyelim. Çok uzak değil çünkü birbirlerinden. Fakat büyük hayal kırıklığına uğruyor. Burada 5-6 sene geçiriyor ve bu eğitimin sonunda da agnostik çıkıyor okuldan. Evet şey bu araştırmaları her zaman yani okudukça biraz aklını kullanmaya başlıyor. Aklını kullanmaya başlayınca işin ilginç tarafı o dönemde katoliklerin etkisi altında yani bir aileden çıkıp sonra cizvitlerin etkisi altındaki bir okulda açıkça şeye inanmadığını yapılan işleme işte yok ekmekti şaraptı ekmekse ekmek et değil şarapsa şarap kan değil deme cesaretini de gösteriyor ama tabi bu okuldaki anladığım kadarıyla diğer çocuklar tarafından da çok hoş karşılanmıyor yani cizvitler çok üstüne gitmiyorlar ama e, bayağı bir e, şey bullying falan tabii, yaşanıyor tabii, tabii. dövdürüyorlar çocuğu aslında belki ve, de evet. e, şey yatılı okul klişesidir artık üst sınıf alt sınıf gibi Türkiye'de genelde askerde yaşarsınız bunu devrecilik sıracılık vesaire gibi orada bir şey var kendi haline bırakılmış ondan sonra gözetmeyen ve okuldakilerin ya da askerdekilerin birbiriyle dalaşmasını çok fazla ses çıkartmayan sinsi bir yönetim olduğunu düşünebilirsiniz ki bu iş böyledir birbiriyle uğraşsınlar biz de uğraşmasın demek oluyor. Evet. Büyük resimde de öyle görünüyor. Ben şey, şahit olduğum ikisine de o yüzden söylüyorum. Evet evet. Şey de var ilk ilk senelerinde bu oluyor. Daha sonraki senelerde esas kendisi kendinden küçük olanlara göz kulak olmaya başlıyor. Bir de hikayeler anlatmaya başlayınca A, hikayeler tabii... Hikayeler anlatmaya ya. başlıyor. Tabii bir karizma, bir e, çevre ediniyor kendine. Bu çok ilginç değil mi? Şeyi konuşurken bahsetmiştik. Hayran olduğu yazar Edgar Allan Poe ve Edgar Allan Poe da askerde aynı şekilde hikayeler üretip oradaki popülerliğini o... Çevirmenlik falan da... Yapıyordu. Hikaye anlatmasına Arkadaşlarına anlattığı hikayelere borçluydı. Bir de kova ufak tefek bir adamdı. Şimdi düşününce 9-10 yaşındaki Conan Doyulu. Orada da zaten birazcık ezilen bir çocuk. Orada kendine bir şey yaratmış oluyor. Bir persona yaratmış oluyor. Bir de hikaye anlatması da anneden kaynaktır. Evet. Şimdi şey tartışılıp durur ya... Çocuk kitaplarıyla alakalı bir şey konuştunuzdur. Çocuk kitaplarını kim için yazarsınız? Kim alır çocuk kitaplarını? Hadi bir soru. Çocuk kitaplarını büyükler alır. Çocuklarını alırlar. Eğer... Bir şekilde bir yerden görüp özenmediyse, içinden gelmiyorsa oturup çocuğuna da okumaz. Değil mi? Çocuk okusun diye verilir. Ama çocuk kitabı dediğiniz şey aslında bir iletişim kurma harcıdır. Yani siz bir ana babasınız, çocuğunuza bir masal vesaire anlatacak bir potansiyeliniz yoksa ya da varsa da yeni şeyler okuyup onu evet. anlatmak, onun ufkunu açmak istiyorsanız gidip bu kitapları alırsınız. Türkiye'de mesela ana babalar çocuklarına ne kadar okuyorlar? Çok ben kısıtlı bir zümre olduğunu düşünüyorum bu kısmın. Ve Conan Doyul'un aslında hayal dünyasını bir şekilde yaratan hikaye anlatıcılığını tetikleyen şey de Mary evet, son de derece evet. e, zevkli bir masal anlatıcı, bir hikaye anlatıcı olması. Ve çocuğa da bir şeyler okumayı, hep yeni hikayelerin peşinde olmayı bir anda söyleyen. Çünkü maceracı da oluyor hayatın devamında. Gene hala hikaye yapıyor Conan Doyle. ...mesereye gönderildiği zaman mektuplaşmaya başlıyor annesiyle. Bu, tabii daha sonraları bütün hayatı boyunca yazacağı binlerce mektubun ilk adımı evet. e, oluyor. Şöyle bir şey var. Annesinden hiçbir şeyi saklamıyor. Hiçbir Hı. şekilde. Bütün mektuplarında açık açık ne düşünüyorsa, ne yaşıyorsa, ne ediyorsa hepsini anlatıyor. O yüzden annesiyle oldukça yakın bir kişilik. <gülüyor> yani Bunu i̇yi bir ekleyelim var. Çok çok iyi bir ilişkisi var. Annesinin... Peki annesi tarif edilirken zaten şey diyor benim diyor küçüklüğüme dair çok net hatırladığım en net hatırladığım şey annemin anlattığı hikayelerdir diyor. Evet, tekrar diyor bunu diyor. Aynı zamanda annesini tarif ederken son derece canlı ve hayat dolu olarak tarif ediyor ve çok güçlü bir kadın bu arada bunu söylemeden geçemeyeceğim arkasındaki çok güçlü bir kadın. Evet. Bu sebeple de babasının alkolikliği, işte o küçükken yaşamış olduğu şeyler ki bunun içinde kumbaraların kırılıp ondan içki alınması gibi olaylar falan da var. Bunlardan hiç etkilenmeyerek bir de işte kaç senelik şey var, çektiği eziyet var okulda. Eceğim evet. e e e e evde de sonuçta bir sürü Lütlüğü. abi kardeş, e çekişmesiyle yani sokak buydu. kötü mahalle. Kavga dövüşün içinde yetişiyor, mahalle değil. Aynen öyle, bütün şey sadece yazları gidiyor zaten ailesinde kalmaya. Buna rağmen son derece canlı ve dışa dönük bir kişilik ortaya çıkıyor ve şey olumlu bir kişilik ortaya çıkıyor. Bu ya aslında bir mucize gibi bir şey ama annesine çok büyük etkisi var bunun. Evet. Stanya Warsden mezun olduktan sonra tabii rahip olmayacağı belli oldu artık. Tabii şey önemli gerçekten yani din, dini bir yapıyla girip dini bir yapının içinden dinsiz çıkıyor önce. Aynen öyle. Evet. Aynen Sadece öyle. din okulu da değil bunlar ama. Bunlar ruhban okulları. İmam tip gibiler bunlar ya. Oradan çıktıktan sonra imamlık yapmıyorsun. Yani sonuç itibariyle oradan bilmem ne başkanı falan. yapmıyorsun nasıl? ama rahip olmaları temel şeyde. Cizvit okullarının temel şeyi evet. rahip Anladım. de Aynı bizdeki imam hatip gibi evet. çalışıyor demeye çalışıyorum. Potansiyel potansiyel rahip adaylarını alıyor zaten. Aynen yani onu öyle. yetiştirecek gözüyle bakıyor. Ama imamlık yapmak zorunda değilsin Lütfen. ya da ne bileyim genelde tercih etmiyor. Başka formasyonla devam edip başka bir şey olabiliyorsun. Ama seni inançlı bir Hristiyan olarak işte şey yapıyor yani toplumun içine saldığını düşünüyor. Seni okul. yürüyen bir oya çeviriyor Türkiye. Şartları için konuşursak yani <gülüyor> aslında. <gülüyor> <gülüyor> Garanti alıyor ee, seni ve kendini. Evet, Neyse şimdi tabii doğal olarak bunlar sanat dünyasında az çok adı duyulduğu için dolayılın da sanat dünyası yani sanatı seçeceğini düşünüyorlar. Hele hele bir de e, küçük yaştan itibaren işte ufak şiirler yazıyor, hikayeler vesaire yazıyor. Evet. Fakat kendisi gidiyor doktor olmaya karar veriyor. Neden? Çünkü çok garanti. Hayır garanti. Bir evet. de zaten e, demin söylediği gibi demokanın o sırada işte pansiyonda kalan bir misafir var. Ondan etkilenerek Doktor olmaya karar ben, veriyor. Ben burada ruh halini bir kafamda canlandırmaya çalışıyorum da tekrar etmeye çalışıyorum onun şartlarını. Acaba öyle miydi diye Tahminde bulunuyorum. Şimdi baba sanatçıydı. Anne de fena değil. Kendi çapında bir ev içi sanatçı gibi düşünün. Bunların ikisinin birleşiminden bir sanatla dolu bir ev ama fakir bir çocukluk geçirmiş biri. Önce bir garantiye alalım. Şu bileziği bir kolumuza takalım. Ondan sonra bakarız vesaire diyor. Ondan sonra da olaylar gelişiyor gibi ben hissediyorum. Yani önce bir garantiye almak çabası. Evet evet ve tabii ironiyi de biraz sonra göreceğiz zaten. Aynen öyle. Doktor olmaya karar verip Edinburgh Üniversitesi'nin medikal bölümüne giriyor. Evet. Tabii burada tanınmış kişiler daha sonra tanınacak kişilerle de arkadaş oluyor ki bunlardan bazıları. Şimdi bazıları derken yazarların direkt ismini verirsem iyi takipçilerimiz de olsa direkt fark et şey yapmayacaklar. Tanıyamayacaklar belki ama eserlerden söyleyeyim. Bir tanesi Peter Pan'ı yazan J.M. Barrie. İkincisi de Robert Louis Stevenson. Doktor Jekyll'la Mr. Haydn ve yazarı. Treasure Adası'nın evet. Adası yazarı hani şekilde ve daha bir sürü daha hikayesi var. Şanslıymış. <gülüyor> <gülüyor> değil mi yani, yani hani, bunlar, aralarında, çevirdiysen... bunlar aralarında konuşmuş da olabilir Yani bu eserler Tabii. zaten değil mi yani, Biz nasıl yapıyorsak her daim bir Beyin fırtınası onların da beyin fırtınası Yapmadığını yani, varsayamazsın bu, bu sırada da yani tıp okuduğunu Dur bu be. sırada kaçırmayalım yani hani üniversitede bunlar hesapta doktor olacaklar. Hepsi yazar veriyorlar Hepsi de hayal dünyasında <gülüyor> geziyor diyemiyoruz <gülüyor> Artık nasıl yani. kötü bir okulsa tımdan sormuş şu an. <gülüyor> tabii ama arkadaşlar zaten kronolojik tabii anlatıyoruz ama şunu söylemeden geçmeyelim. Yani yine hatırlamamız gereken şey bu adamın yaşadığı dönem. Yine bir geçişe yaklaşıyoruz. Yüzyıl tabii. sonuna yaklaşıyoruz. Bu sırada sen aynı anda... Bram Stoker'la oturup sohbet edebilecek durumdasın orada. Bram Stoker elini öpüyor hatta. Aynen öyle. Olurdu, Diğer tarafta Oscar Wilde'la muhabbetin iyi. Yani sen zaten bu adamlarla birlikte aynı masalarda oturma şansına sahip olmuş birisi evet. olarak ilerliyorsun. O sırada da tabii doktor olmaya çalışıyor. Ya bir de zaten daha sonra Houdini'yle arkadaşlığı var. Zaten orada ben bitiyorum. O yani. sonra. <gülüyor> Son o yüzyıl döndükten sonra orası. <gülüyor> Oradan... Ama gene de yani onun evet. olduğunu bilmekte. Acayip bir şey yani o, bilmiyorum. O dönüşümün aslında ortasında. 1800'lerin ortasında aslında sanki o dönüşüm başlıyor gibi. Yani 1800'ler biraz 200 yıl gibi düşünebilirsiniz arada. iki tane dönüşüm var evet. çünkü. birisi bilim gelişiyor. O nedenle de bilim e, pozitif sağlıksan. bilimler işte hani. Karmaşası yaşanıyor. Pozitif tabii bilimlerin. ki. bilimlerin. Aynı zamanda da pozitif bilimin tanımı çok netleşiyor. Metot çalışma. Ondan sonra e, bilim nasıl yapılır nasıl yapılmaz Vesaire tartışması tabii. oluyor ve aynı anda da sözde bilim yeni bir din ortaya da çıkıyor falan böyle. Orada aslında bir değil iki üç yüzyıl bile konulabilir çünkü bu adamlar hepsini tadıyorlar. Tabii, yani tabii. Çok büyük değişimler bir anda bir arada evet. oluyor. Bir de şeyler bunlar viktoryan dönem gentlemanilmenleri yetişiyorlar şimdi subay gentleman olacaksınız yani bir varlıklı bir Erdemli o çağı taşıyan adamlar olacaksınız diye yetiştiriyorlar yani şimdiki gibi değil bambaşka bir e, kafa yapısından bahsediyoruz aslında tabii tabii. ve zaten yüzyıl döndükten bir on dört sene sonra da bir de Dünya Savaşı diye bir şeyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar ki yani o da senin dördüncü yüzyılın aslında yani daha en büyük değişim orada patlıyor bütün bunların üstüne Yeri geldiğinde tekrar söyleyeceğiz. Conan Doyle bunu çok daha önce, 15 yıl önce tadıyor. Buer savaşı Bu Savaşı'nda. Savaşı'nda evet. başka şeyler yaşanıyor tabii ama. O, o daha önce aydınlanıyor onlardan. Ondan sonra da politika yatırmaya evet. çalışıyor. Evet. 76-81 arasında okuduğu Edinburgh Üniversitesi'nde aslında çok önemli bir figür daha var. O da profesör, Doktor Joseph Bell. Evet. Bu son derece ayrıntıya meraklı kişilik ki hastalara tanık ve yani teşhis konulabilmesi için her ayrıntının muhakkak gözden geçirilmesi gerektiğini öğretiyor öğrencilerine daha sonra Holmes'e ilham veren evet. kişiliktir. Yani bu adam büyük bir şans tabii Doyle için. Demin Galib'in dediği gibi tam bilimsel metodun kurallarının konduğu dönemde gözlem ve indirgemeyi kullanarak hem bilimsel metodu hem de bir şeyin tanısının konulabilmesi için gözlemin ve öncelikli olarak insan hareketlerinin, insan yapısının incelenmesi gerektiğini söyleyen daha sonra Charles Holmes'in yapacağı gibi insanlara bakarak onlara sadece tanı koymayı geçtim. İşte aksanından nereli olduğunu, daha önce nereden kalkıp geldiğini vesaireyi aynı Holmes gibi çözebilen de çok dikkatli, ilgi çekici bir adam Joseph ben Etkileyici bir adam da aynı zamanda. Çünkü üniversitede çok saygı duyulan, nice kişileri yetiştirmiş bir hocadan bahsediyoruz. Birincisi. İkincisi, Tümevar'ım çok yeni bir şey. Ve herkesi etkiliyor. Üçüncüsü de Edgar Allan Poe'nun bir karakteri var sonuçta, Dupin. Onun da e, akılcılığı, rasyonel bakışla sorunları ya da vakaları çözme etkisi var. Sanki onun böyle vücut bulmuş... Dedektiflikten emekli olup tıp okulunda ders vermeye başlamış versiyonu Aynen. gibi oluyor. Kendisi de hiç çekinmiyordu zaten. Belki de bilerek yani röportajlarında özellikle o kişiyi gösteriyor. Ee, diyor ki Sherlock Holmes için boyu posu vesairesi de aynı şekilde. Çünkü hani süpürge yutmuş gibi yürüyen bir İngiliz düşünür. Holmes böyle boylu poslu bir adamdır vesaire uzun boyludur. Bire bir örnek olarak alıyor. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Bir çıkıntılık yapıp. Şimdi bu bir bilim adamının, hadi dedektifi ayrı tutalım, dedektif her şeyi farkında olması gereken bir adam, sezgisel olarak da kendini geliştirmesi gereken bir adam, ee, bir bilim adamının ya da bir doktorun refleksi midir insanların üstüne elbisesine bakarak, yani tanı koymak başka bir şey. Ama e, gömleğinin koluna bulaşmış hardaldan ne kaç şeyde kaç memleket öteden geldiğini tespit etmeye kadar Sherlock'un suyu. Ben aslında onu Yazar refleksi olarak düşünürüm. Yazar arka tarafını besler çünkü. Yani bir nedensellikle yola çıkıp kendi kendini hikayenin zeminini yaratır gibi görüyorum. Bir doktordansa tanı olarak Sherlock Holmes'un yapmış olduğu şeyi bir yazara daha çok atfederdim ben. Ama tabii geri kalan saydığım bütün şeyler nedeniyle baya Sherlock Holmes işte belden alınma, oluşturma bir şey gibi görünüyor. Evet ve bu söylediğin üzerine bir çıkıntılık da ben yapayım bu konuyla ilgili. <gülüyor> Sherlock Holmes'ün günümüzde de aslında yakın zamanımızda bir karşılığı olan bambaşka bir karakter var. O da House. House. Tabii. Ve House'u düşündüğümüzde House geri, döndüğümüzde, geri, döndüğümüzde, geri döndüğümüzde House'da ne kadar iyi çalıştığını aynı, birebir aynı metodun nasıl, ne kadar iyi çalıştığını gördüğümüzde ben Arthur Conan Doyle'la House'un yetiştirdiğini düşünmeye başlıyorum bir yandan da. Ee, mezun olmadığını çalışmaya başlıyor Arthur Conan Doyle. Fakat bu arada yazmaya da başlıyor. Yani ciddi anlamda yazmaya başlıyor. O hani çiziktirmeler veya ufak tefek işte 36 kelimelik, evet. 40 kelimelik şeyler değil de oturup baya baya yazmaya başlıyor. Ee, Yazıp en, yayınlatmaya başlıyor. Daha doğrusu ya, ya, yayınlatma evet. çabasına e, giriyor. Para kazanmak için onu da kullanmak istiyor değil mi? En erken kurgularından bir tanesi The Haunted Grange. Of Grastrof oluyor. Bunun Türkçesini bilmiyorum yalnız. Ben... Hayaletli bilmem ne evi falan gibi mi acaba? Yani Ama yani ince... çevirmedilerse. Aha. Evet. Blackwood <gülüyor> ma Magazine'e gönderiyor fakat maalesef geri çevriliyor. Ee, i̇lk yayınlanan eseri ise The Mystery of e, Sassasa Valley. Sassasa Valley'in esrarı, gizemi. Ezrarı, gizemi. <gülüyor> Afrika'da geçen bir e, hikaye. Bu da Chambers Edinburgh Journal'da. ...yanınıyor 1879'da. Bu Afrika'ya gittikten sonra mı yazılıyor onu evet. biliyor musun? Ya şimdi Büyük şöyle ihtimalle. bir şey var... ...büyük ihtimalle aslında bana göre öyle... ...çünkü şöyle bir şey var... 1879 diye geçiyor bu şey. Fakat bir başka yerde gördüm. Bu Afrika gemiyle gittiği gemiyle. zamanı gösteriyor. Ama eğer gemiyle gittiği zamansa, o zaman... Ama o Arkti'ye gidiyor gemiyle. Arkti'ye gidiyor. İlk görev şeyi o gemiyle bulduğu Kuzey iş. Gemiyle Kuzey Kutbu'na gidiyor. Orada işte o maalesef şeyleri işte fok avcılarıyla, evet. barina avcılarıyla filan muhatap oluyor. Orada doktorluk yapıyoruz. Bu ayar savaşı Hı. tabi 1800'lerin sonunda Tabii çıkıyor. Tabi tabi yani 1901'de yaşlı bir işe şey 1881'de esas... Batı Afrika tarafına gidiyor, Afrika. Sahil sahiline gidiyor. şey esas Mayumba Olur ile. Yani? Hı -hı. Doğru, doğru. sonra yani mezuniyetinden sonra Hı -hı. doktor olarak yani gemi doktoru olarak kalkıyor gidiyor ya yani ticari gemi neydi ile beraber gemi doktoru olarak bir vazife olarak gidiyor. Aynen şimdi o yüzden orada bir soru işaretim var benim birkaç yere daha belki bakmak lazım. Yani yazmak zorunda değil belki de e, bu değil, değil, çıkacağını değil. falan düşünüp ya da ne bileyim düşünmeden bile bir şey yazmış üretmiş göndermiş belki olabilir. yazdığı şey dolayısıyla da çıkıp o şeyi görevi kabul etmiş olabilir olabilir. olabilir. Evet, evet çünkü yazarlığın Aynen öne öyle tuhaflıkları var ya hani yazardan çıkıyor onlar yazar maceralarından çıkmıyor aslına bakarsanız öyle bir yanlış anlama var. Sen bunları yaşadın zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Hayal etmişte evet, evet. olabilirsin yani Şimdi değil mi? Yaşamadan yazılamayacağını düşünen çok var gerçekten. Evet. Şimdi biz Conan doyalı hep şey olarak görüyoruz, polisiye yazarı olarak görüyoruz. Hı. Ama aslında Conan Doyle'ın hem medikal yazıları var, hı hı. hem spiritüel yazıları var, hem tarihi yazıları var, hem korku türüne yani paranormal türünde yazdığı şeyler de var. El, kitapl değil. el kitapları var, hı. onu bırak adalet üzerine yazdığı şeyler Belgeler var. De var. Yani Belgeler de var, belgesel niyetine. Tabii tabii tabii, tabii araştırmalar vesaire Aynen. de var. Yani yazdıklarına şöyle bir baktığın zaman, şimdi burada sayması mümkün değil aslında ama yani çok yönlü bir adam. Bu. Sadece fiction yazmakla veya poesiye yazmakla kısılı kalmış bir adam değil. Hı hı. Her tarakta bezi olan bir adam evet. düşünün, evet. öyle evet. bir adam yani. Victoria Victor N'Doğan beyefendisi bunu yapar ama, yani şey dedi, Bram Stoker'da mesela bu şekilde anlatmıştık. Birden fazla ilgi alanı var ve her konuda da uzmanlık değilse bile çok yüksek merak ve odaklanması söz konusu. Evet. Arthur Conan Doyle için bunu söylemek çok mümkün. Hatta fazladan Conan Doyle daha ihtiraslı bir adam. Uğraşmış olduğu şeylerle baya ileri derecede bir haşır neşir oluyor. Hayatına katıyor onların evet. yerden sonra. 1881'de mezun oluyor. Mezun olduktan sonra demin dediğim gibi SS... Mayumba adlı bir gemide doktorluk yapmak üzere yola çıkıyor e, Afrika'ya doğru. 1885'te şeyini bitiriyor. MD dediğimiz şeyini veriyor. Tıp doktoru. Tıp doktoru tam olarak uzmanlığını ünvan, veriyor. Uzmanlığını veriyor. Ve bir arkadaşıyla birlikte bir muayenehane açıyor. Fakat bir süre sonra anlaşılıyor ki hiç anlaşamıyorlar. Evet. E, bu yüzden e, oradan ayrılıyor ve 1882'de Portsmouth'ta kendi muayenehanesini açmak üzere gidiyor. O, evet. Başlangıçtan itibaren Doğru düzgün hastası yok. Pek gelen giden olmuyor. Bu yüzden tekrar yazmaya başlıyor. Yoğun bir şekilde yazmaya başlıyor. Ha, ama bu sağlam aneden, bir tane hasta geliyor yani ama ki. Hayatı değişiyor. Bu muayenehanede bir dediğim gibi tek tük hastalardan bir tanesi de bir delikanlı diyelim. Bunun bir kız kardeşi var. Kız kardeşi görün, gör, görüyor, beğeniyor ve evleniyorlar. Ya orada biraz yine kargaşa var. Ben yine dedikodu kısmından gireyim. Yani Hı -hı. oğlan... Üzerinde iki tane şey yaptığı söyleniyor. Denenmemiş bir şeyler denediği söyleniyor. Ve oğlanı kaybedince acaba aşktan mı yoksa e, suçlu hissettiği için mi kız kardeşiyle evlendi gibi de... ...dedikodu var o dönemin dedikodusu hani. Valla fark etmez. Ee, sonuçta birlikte iki tane çocukları oluyordu galiba. Ve zorlu bir hayat yaşıyorlar devamında da. Ama e, artık Conan Doyle'un yükseldiği zamanı ve ilk romanının yayınlanmasını vesairesini yaşıyor. Louisa Hawkins'tı galiba, değil mi? Louisa. Hawkins, rahmetli. Bakıyor ki, muayene Gelen, giden yok. Ben gideyim bir de oftalmoloji göreyim e, diyor. Viyana'ya gidiyor oftalmoloji. Göz doktoru olmalı. Göz doktoru, ha? Göz doktor olmaya Viyana'ya gidiyor. Fakat orada da hayal kırıklığına uğrayıp geri dönüyor. Ama gene de göz muayenesi açıyor. İşte orada da tektik gene. Hasta geliyor. Yazmalarına devam ediyor. Zaten bir süre sonra bu artık tamamen eriyip gidecek bu medikal şeyi evet. kendi hayatından yok olacak. Çünkü evet. tamamen yazmaya verecek kendine. Onun sebebi de A Study in Scarlet adlı bir eserle başlıyor. Evet. 1886'da. Bu eserin aslında ilk adı A Tangled Scane. Evet. Daha sonra değişiyor. Hem biraz kurgu değişiyor. Hem biraz e, hem de adı değişerek e, yayınlanmak için gönderiliyor. Evet. Ve Wardlock tarafından publishing tarafından kabul ediliyor ve cüz'i bir paraya e, kabul ediliyor. Fakat iyi tepkiler alıyor. Özellikle bir Holmes macerası olmasından evet. dolayı bu şekilde macera Önce başlıyor. Holmes, yaratılmış, Holmes oluyor. yaratılmış oluyor. Hatta ve hatta Robert Louis Stevenson mektup yazıyor diyor ki ya bu bizim hoca olmasın <gülüyor> şeklinde soruyor ya yani o kadar çok benziyor ki bele Joseph bele Joseph bele bizim James hoca olmasın <gülüyor> bu diye <gülüyor> aynen öyle neyse daha sonra bunun 1890'da devamını Hı -hı. yazıyor Sign of Four Sign of the Four Hı -hı. yazıyor e, fakat Wardın yani ilk e, hikayeyi yayınlayan Yayıncının izniyle evet. yapıyor bunu fakat biraz şey olduğunu ondan yararlanıldığını ondan faydalanıldığını düşünerekten oradan ayrılıyor evet. daha sonra bir daha hiç çalışmıyor onlarla. Bir de şartlar da farklı tabi artık fark edilen bir yazar oluyor artık insanlar konuşuyorlar da şey üzerine. Tabi Sherlock Holmes'de birden her şey değişiveriyor. veriyor. Yani aslında orada bir patlamada oluyor. yapıyor. Para kendi kazanmaya başlıyor. Yapıyor. Bir de bu şey ilginç bu detayını... Nedir şimdi mesela roman olarak yazdı bunları tabi ama bir yandan da dergide yayınlıyor. Tabi tabi tabi mesela şey oluyorlar. dergiyi ayaklandırıyor hikayesi var. Tabi Lippincott magazinde yayınlanıyor bu The Sign of the Four. Daha sonra Strand magazinde kısa hikayeler olarak yayınlanıyor. Tefrika sonra yine klasik romana dönüyor değil mi? Evet aynen öyle. 1891'de artık çok fazla Holmes yazdığını ve başka şeylere zaman ayırması gerektiğini düşünerekten Moriarty'i ve Holmes'u öldürmeye karar veriyor. Fakat annesi kesinlikle yapamazsın, mümkün değil yapamazsın, yaparsan konuşmam şeklinde bir mektup yazdıktan sonra bu da yayıncıları vazgeçirmek için manyak paralar istiyor. Yani çok yüksek paralar istiyor. Hani bu kadar paraya da değmezsin arkadaşım deyip <Gülüyor> hani yazsan ya aman yazmazsan yazma desinler diye. Fakat adamlar kabul ediyor yaz da ne yazarsan yaz biz sana istediğin parayı veririz durumuna gelince o da mecburen yazıyor tabii. Evet özellikle Strand'in normalde işte 150-200 bin sattığı Sherlock Holmes hikayeleri geldiğinde artı 100 bin satmaya başladığı anlatılıyor ki yani kitabın e, satışını ikiye katladığı düşünülürse neredeyse. Parayı da kazanması çok doğal oluyor. Ki bu da zaten onu kendi zamanının en iyi ödenen yazarları arasına sokuyor. Hiç Hı. şüphesiz. 1893'te kendi zamanını tarihsel romanlar yazmaya ayırmak istiyor. The Final Problem adlı hikayesinde de Holmes'u ve Moriarty'i öldürüyor. Evet, 1893 bunun da tarihini verelim. Geri döneceğiz buna çünkü. Daha doğrusu e, Holmes geri dönecek. Holmes geri dönecek. Adam bir türlü ölmüyor zaten. Hmm. <gülüyor> bir de bir minik detay. Moriarty'nin adı da Stonehurst'den geliyor. Okuduğu kolejde Moriarty diye iki sene olduğu okulda bir çocuk varmış. Baya huysuz da bir tipmiş. Fotoğrafı da var oğlanın ama fotoğrafın aksesinden kimin kim olduğu yazmadığı için Moriarty'nin tam yerini bilemiyorlar. Hangisi olduğunu bilmiyorlar ama isim... Tahminen okulda sevmediği birinden geliyor. güzel intikam almışlar. <gülüyor> Bunun ardından 8 sene ara veriyor. En nihayetinde artık baskılara dayanamayıp 1901'de The Hound of the Baskerville hikayesini yazıyor. Evet ama bunu çok iyi anlamamız lazım. Daha yazarken, daha birinci öykü yayınlandı, birinci roman yayınlandıktan sonra büyük bir hızla Sherlock Holmes o günün İngilizce konuşulan dünyasında Gerçek bir adama dönüşüyor. Zaten o yüzden 3-5 sene sonra Holmes'i öldürdüğünde sadece annesi tarafından değil bütün dünya tarafından büyük bir baskının altına gidiyor. Yani hiç kimse inanamıyor, hiç kimse kabullenmiyor. Hatta Strand dergisinden on binlerce abonelik kapatılıyor falan. Yani böyle çılgın bir geri başka dönüşü oluyor. Var. Aynen öyle <gülüyor> onu öldürmesini istemiyorlar. Ama tabii adam kendisi de açıklıyor. Yani artık diyor başka bir... Hiçbir şey yapamaz hale geldim. böyle Beni mahvediyor Holmes. Evet. Holmes sanki şeye dönüştü diyor. Yani çok yediğinde gördüğünde iğrenirsin ya bir şeylerden. Holmes'un adını bile duyunca midem bulanmaya başladı falan gibi açıklamaları var o dönemde. Evet. Ee, bir de gelse görse şimdi Edinburgh'da kendi heykeli yok. Onun yerine Holmes'un heykeli var mesela. Tabii yani yani ironiye bakarsın. Adamın daha yazdığı dönemde yazdığı karakter bir efsane oluyor. Gerçek bir insanmışçasına kendisine mektuplar gelmeye başlıyor. Holmes'e e, mektuplar gelmeye başlıyor. Bir anda yani kendini bu kadar aşan bir karakter e, örneği çok bulamayız belki de yazarını aşıp giden. Türkiye'de var Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi şeklinde öldüğü zaman... Hakkında helva, hatta helva dağıtılmış. Ha, evet, yani aslına bakarsan insanların iletişim kurduğu iyi bir karakter olması bağımında konuşalım. Şimdi onların holpsüyle bizim Süleyman Çakır'ımızın arasında çok ciddi benzerlikler var. Bir defa tam çağının döneminin adımı. Hem Crowe'den daha tabir edilen keşhanelerde yatıp kalkıyor yere geldiğinde. Halkın arasına karışıyor. Londra'nın gerçeklerini biliyor. Subay ve centilmenlerin bu genç adamların ya da 40'lı yaşlarında albay binbaşı e, unvanlı kişilerin o zenginliklerini nereden edindiğini de biliyor. Kendisi de gemi ve deniz seferlerine çıkmış biri olarak, savaşlara katılmış biri olarak şeyleri görüyor. Memleketin hem kara tarafını görüyor hem başka şeyi. Ama Sherlock Holmes aynı zamanda da İngiliz centilmeni olduğu için hep galip geliyor. Hep üste çıkıyor. Yani evet. İngiltere hep yendi, kraliçe çok yaşa diyor. Çünkü kendisi de aynı zamanda baya bir e, monarşi taraftarı. Kraliçeye yürekten bağlı. Tam o döneminin şey bir adamı nasıl söyleyeyim. E, halkın çok ciddi iletişim kurabileceği bir adamı. Tabii o yüzden de zaten Paso şövalyelik üzerine şövalyelik oluyor. Hatta yurt dışından da bir sürü evet. şövalyeliği var. Kendisi istememişti tabii. tabii. reddediyor yani, evet. vesaire de. Ha, yalnız Sör ünvanını Charles Holmes yüzünden almıyor Hayır, arkadaşlar. Evet. O tabii çok e, matrak bir şey. Tabii bunca beşi başarının arasında bu boyar Savaşı ile ilgili yazdığı bir kitapçık yüzünden e, evet. Sör ünvanını alıyor. O kitapçıkta ilginç aslına bakarsanız. Şimdi bir entelektüelin ki o tartışılır, günümüzde özellikle tartışılır. Bu yazmış olduğu hikayeler, Sherlock Holmes bile olsa bunlar pulp, ucuz edebiyat. E, ve ucuz edebiyat dergilerinde çıkıyor, patlamasında orada yaşıyor. Çok fazla bir şey beklemiyorsunuz. Fakat Sançı bir ailede doğdu, e, Cizvit Okulu'nda okudu. Ondan sonra üniversitede tıp okudu. Bir sürü arkadaşları var. Taşra'da muayeneyi denedi, Viyana'ya gitti, o ne yaptı bunu yaptı. Dolu dolu bir adamdan bahsediyoruz burada. 19. yüzyılın İlber Ortaylı tabiriyle münevverleri, aydınları... Dolu adamlardır zaten. Osmanlı'da da öyledir. Bunlar mürekkep yalamış kitap okumuş adamlardır. E, İngiltere'de de e, sekmiyor. Arthur Conan Doyle çok entelektüel bir adam. Ama e, ciddi bir milliyetçi bir altyapısı da var. Kendince bir kafasında bir kurgu da var. Bu savaşı patlak verdiğinde İngiltere'nin haklarını korumak için kendi ailesinin de karşı çıkmasına rağmen gidiyor e, askere yazılıyor. Ama kabul etmiyorlar. Yazılmaya evet. çalışıyor evet. ama. 40 yaşında adamsın diyorlar. Hem 40 yaşında hem de obez bir de kilosu yüzünden de kabul etmiyor <gülüyor> Ama bir yolunu buluyor ondan sonra da ha, yani, bağlantılarıyla. Kiyom böyleyse yaşım da böyleyse ama de. diyor doktoruz diyor. Evet. Aynı refleksi e, tabii ki Conan yani yine getirmek ne kadar doğru bilmiyorum. E, Bruce Fitz mesela 11 Eylül'den sonra yapmıştı. O da askere orduya yazılmaya kalktı. Onu da seni abi yaşın tutmuyor Bruce'cum diye gönderdiler yani. Yalnız o dediğin burusu saymıyorum ama evet. ben hani dönem olarak şey var. O 1900'lerin başında da bol bol savaş olduğunda biliyorsunuz. İspanya'da iç savaş çıktığında da sen beni askere almasan da giderim deyip Amerika'dan kalkıyorlar. Hemingway'ler vesaireler. Evet. 40 yaşındayım, 30 yaşındayım falan fark etmez. Savaşmaya giden adam var. Yani asker kuralları gerçekten o dönemde aslında o kadar keskin kurallar değil. Ama buna biraz şey tepiyorlar. kimisi Meksika'ya gidip Meksika'da Ambrosius Ambrosius'ta i̇şte kaybolmuş ondan sonra, <gülüyor> sonra ortadan. Kayboldu diyorlar da işte ölmüştü bir iki vallahi. Şey İspanyol ordusu vurdu Meksika ordusu Ay, vurdu attı bir çukura gitti. Yani, yani. aynı öyle garantili. <gülüyor> Burada da benzer bir durum var. Boaer Savaşı çok çarpıcı bir savaş ve modern savaşın geldiğini söyleyen bir savaş. Boaerlar yani Güney Afrika'dan bahsediyoruz. Güney Afrika. Bu arada. Afrika. Evet. Bu ayyarlar zengin toprak sahipleri ve Hollanda işte Almanya falan kökenliler aslında oraya yerleşmişler ve zenginlerdi. Çünkü elmas da çıkıyor, şey de çıkıyor. Altın da çıkıyor. Çok evet. zengin topraklardan bahsediyoruz. İngiltere'ye karşı baş kaldırıyorlar ve o dönemin herkesin üzerinden böyle tank gibi, silindir gibi geçen İngiliz ordusunu da şaşkınlığa uğratıyorlar. Çünkü tarihteki ilk gerilla taktiğini kullanan ve başarıyor ...ulaşan birlikleri oluşturuyorlar. Tanıdık gelecektir bu isim size. Kendilerine verdikleri isim de komando. Evet. Ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda da İngilizler... kendisi ...kendi özel hava indirme birliklerinin ...genel olarak özel eğitimli askerlere komando adını vermeye başlıyorlar. Evet. Boer Savaşı pis bir savaş. Gayri nizami bir savaş. Aynı zamanda İngiltere'nin aslında kartondan bir kaplan gibi olduğunu da bir yerde gösteriyor... Ve Arthur Conan Doyle kendisi savaş alanında olmasa da insanların mermiden ya da çatışmadan değil daha çok sarı hummadan ve işte travmadan vesaireden daha çok öldüklerini görüyor. Yani gencecik insanların mikroplarla bakterilerle öldüğünü görüyor. Evet. Ve bunun önüne geçmeyen İngiliz hükümetine de ters düşüyor. Bu kitap çıktı o yüzden önemli. Kendisi geldikten sonra o seferden. Savaştan geri döndükten sonra yazıyor bunu. Çok protest düşünceleri var orada ve ben bunu değiştireceğim falan diyor çünkü. Hani o Arthur Conan Doyle. <gülüyor> tamam, mı? kendisi bir şeyleri başarmış bir adam olarak görüyor ve politikaya atılıyor... Ama çok politik kariyerinin de yüksek olduğu söyleniyor. İki diyor. kere zaten parlamento için yarışıyor... ama kaybediyor. Evet, Şimdi ama işte. bu işte şey birazcık tabii ilerici olmasından da kaynaklı. Hı. Hem dediğin şeyleri biliyor, ha. hükümet var olan sisteme karşı çıkıyor. Aynı zamanda mesela eşcinselliğe falan da sıcak bakıyor. Yani. Sıcak bakıyor yanlış anlaşılmasın ya da soğuk bakmıyor. O dönemin gibi Oscar Wilde'la yani arkadaş. arkadaşlığından biz bunu anlayabiliriz daha net bir şekilde ama o konudaki bütün söylemleri de yumuşak, liberal bir yaklaşım Hı -hı. var. Ama ve o dönemde senin parlamentoya girmeni kesinlikle engelleyecek şeyler bunlar. Bir de karşı çıktığı şeylerin arasında alışılageldik askeri düzen ya da harp şeyine ya da İAŞ levazım hatlarıyla alakalı çok yeni şeyler de söylüyor. Ve kusurları işaret ettiği için, ortaya çıkarttığı için zaten çok da sevinmiyor. Evet. Ama daha sonra işte devren dönüyor. O sörlük mörlük diye geliveriyor. Adam yani doğru söylüyor. Çünkü da tabii yatsayamazsın bunları. Evet. İlk önce bir kovuyorlar. Yani kovmuyorlar aslında. İlk önce bir karşı çıkmaya çalışıyorlar. Ama adamın söyledikleri çok doğru şeyler olduğu için. Evet. Aa sen evet bizi uyandırdın. Şak şak şak şak. Bu <gülüyor> ilginç bir bilgi <gülüyor> de verin. <gülüyor> Bayar Savaşı'ndan 18 sene sonra Anadolu Kutuş Savaşı'nda. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı teknikler de komando tekniklerinin ilk şeyidir. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır gibisinden. Evet. Ee, küçük birliklere, bölüklere ayırıp tüfekçi ve nişancı şeklinde e, ve hat kaybolursa geri çekilmek ama her zaman satıkta olmak. Böyle savaş alanında bulunmak, hiç yok olmamak ortadan ve bezdirmek gibi. Evet. Çok da kullanılan bir teknik gerçekten ve Konan e, da bunu da görüyor yani hem yarıldan görüyor hem savaş hikayelerini dinliyor askerlerden. ...öyle miydi falan derken... ...o herhalde galiba İngiltere'deki... ...mevzuyu en çabuk fark eden... ...uyanan kişilerden biri oluyor. Evet. 1903'e geldiğimiz zaman... ...kendisi 10 yılın ardından... ilk defa bir Sherlock Holmes kısa hikayesi yazıyor. The Adventures of the Empty House... ...yani boş evin macerası... ...ya da boş ev macerası... ...burada <gülüyor> açıklıyor... ...yani Moriarty'nin... ...ölmüş olduğunu ama... Holmes'ün ölmemiş olduğunu Sadece başka düşmanlarından saklamak için Öyle yaptığını evet. Öyle göründüğünü Bundan sonra da devam ediyor zaten Holmes 56 kısa hikayede Ve ki sonuncusu Bu kısa hikayelerden Sonuncusu 1927'de Yayınlanıyor Ve 4 tane kitaptan Oluşuyor evet. Holmes'i yazan sadece Conan Doyle değil Başka yazarlar da kendisinden sonra Holmes yazıyor İlk noveli diyelim novel olarak geçen ilk e, eseri The Mystery of Clumber 1888'e kadar yayınlanmıyor. Hı hı. E, bitmemiş olan Narrative of John Smith yani John Smith'in anlattıkları da 2001'e kadar yayınlanmıyor. 2001'de yayınlanıyor 2000, pardon 2011'de. Heh. 2011'de düzeltiyorum. Hemen başka bir not verelim hani demiştik ki gemiyle geziyordu işte e, oradan pek çok macerasının ilhamını aldı vesaire şeklinde. The Captain of the Polestar yani Kuzey Yıldızı'nın Kaptanı adlı hikayesi ve J. Habakkuk e, Jepsen'sın anlattıkları veya işte itirafı şeklindeki hikayesi de bu denizde geçirdiği zamanla ilgili. Mary Celeste bilirsiniz. Mary Celeste daha evvel yani daha 1600'lerde kaybolmuş bir gemi. Kaybolmuş bir gemi demeyelim daha doğrusu mürettebatı ve yolcuları kaybolmuş ve boş bulunmuş bir gemi. Hı, hayalet gemi. Hayalet gemi ve bugüne kadar da şeyi çözülememiş. çözülememiş. Bunu bir hikaye haline getiriyor. Hatta geminin adının yazılışını değiştiriyor. Normalde Mary Y ile yazılırken kendisi Mary olarak ...yazıyor ve pek çok kişi de Doğalın yazdığı isimi söylüyor. Anladım. Yine kendini aşıyor yani. Yine hani ürün... Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Bu da öyle bir güzel. Şimdi gayriçi Ritchie Sherlock filmlerini çektiğinde... ...baya bir hareketlendi tekrar ortam. Ve orada öncelikli olarak bu dövüş teknikleri vesaire meselelerine girdi. Evet. Ve bu bayağı bir tartışma yarattı aslında. Ya Sherlock Holmes öyle değil ki filan havaları yarattı. Bazı kesimlerde diyelim. Oysa şeye baktığımız zaman birincisi Conan doyla baktığımız zaman kavganın dövüşün içinde yetişiyor. Onun belgeleri var. Onları biliyoruz yani. O mahallede sokak dövüşü vesaire gibi şeylere çok tanıdık. Aynı zamanda 1896'da yazdığı yine bu tarihi belgeli e, belge eserlerden Rodney Stone var. Rodney Stone'un içinde de çıplak elle boks maçlarını detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu dövüşlerin nasıl olduğuna dair korkunç bilgisi var. Ve yani işte yazdığı hikayeleri, e, romanı, e, tarihi bilgileri var. Şimdi böyle bir adam olduğu için aynı zamanda Sherlock Holmes'in zaten yazılı eserlerinde de işte mesela Moriarty'nin ölümünden Onunla olan dövüşmesi sırasında Japonya'da öğrendiği teknikleri kullandığı filan detayları Hı. kitapta da var olan şeyler. Evet. O yüzden bu altı çizilmesi gereken bir yanı bence. Yani işi çok iyi bilerek ve bu konunun detaylarını Sherlock Holmes'un başlangıcından itibaren köküne yedirerek ilerliyor evet. Doyle. Bir de Doyle'nun tabi Sherlock Holmes'te ortaya atmış olduğu daha sonra da gerçeğe dönüşen bir dövüş sanatı da var. Bartitsu diye geçiyor. Bartitsu diye ben ilk okumuştum. Ee, suyla, geleneksel Japon tutuşlu artık dövüşüyle evet. bir kılıç gibi kullanılan bir bastonu birleştirilmesinden e, ortaya çıkıyor ki e, ikisinin de tekniklerini vesairelerini görüyorsunuz. Gayrı filmindeki birazcık daha şeydir. Jijutsu yoktur. Orada mesela e, Vinchun vardır. Daha pragmatist, küçük cüsseli bir kişinin kullanabileceği yöntemler şeklinde ilerler ama ben o yaklaşımı sevmemiştim. Vinchun daha dinamik görünmekle beraber ...daha hızlı hareketler, daha şık, daha estetik görünmekle beraber... jejusu büyük ihtimalle çok daha etkiliydi. Ki Conan Doyle da bir yerden okuyarak yapıyor bunu. Çünkü Conan Doyle'un ben bir ara silahlarını araştırmıştım. Sherlock Holmes'un silahlarını. Ee, çok fazla bir bilgi çıkmamıştı ki... E, ...Sherlock Holmes'un yanında icap ettiği yerde tabancayı çekmesi... ...delikanlı havalarında ortada bulunması falan gibi durumları da var. Evet. Ee, birazcık bahsedilmiş gibi görünüyor. Orada Jijusu Japonya'nın keşfedilmesiyle beraber... Bütün dünyaya mal olmuş bir şey. Daha sonra Amerikalılar hatta daha önce Jijusun'un resmen hani şeyini de yapıyorlar. Dağıtımını yapıyorlar dünyaya. İhracını da yapıyorlar. Orada da ilgi çekiyor kocaman güreşçileri. Küçücük Adamın, e, şeyler. Evet. Japonlar. Ala şahidi veriyorlar. Adamı hemen pes ettiriyorlar. Yahu bu nasıl oluyor? Bu ne biçim bir oyun? falan diye. Sonra zaten senin komandolarda onları öğrenmeye başlıyorlar tabii, derken tabii, tabii. o yüzyılın Çok, o dönemlerinde. Hemen de şey yapıyorlar. Ama İngilizler öyledir ya. İngilizler bir şekilde kendilerini entegre etmeyi bilirler karşılaştıkları şeyle. Yani nefret edip yok etmeye çalışmazlar. Evet. Bu da böyle bir bilgi olsun. Aslında orada öyle devişmiyor falan diye de nerdle <gülüyor> konuşturalım. <gülüyor> 1988-1906 arasında 7 tane tarihi roman yazıyor ki şeyler eleştirmenler bunun aslında onun en iyi eserleri olduğunu hala söyler. 1912-1929 yılları arasında da 9 tane kitap 5 tane kısa hikaye yazıyor. İkinci karakteri görüyoruz bu arada Profesör Challenger hmm. için. Yani Conan Doyle hiç durmadan yazan bir yazar. Yani konu ne olursa olsun bu bir siyaset de olabilir, tarih de olabilir, science fiction da olabilir. Yani bilim kurgu olabilir, fantezi olabilir, paranormal olabilir, dedektiflik olabilir. Her konuda her şekilde yazabilen bir yazar. Onu görüyoruz. Aynı zamanda iyi bir spor adamı. Evet. Evet. Aslında dışa dönük bir adam söyleyeceğini, aklına geleni ya da hissettiğini söylemekten çekinmeyen bir adam. Bunun da dışa vurmalardan, işte yöntemlerden bir tanesi yazmak diğer mektup yollamak. Söyledin ya. Çok mektup göndermek. 3. sevdiği şeylere bir ihtirasla, bir tutkuyla bağlı olup daha sonra onların da yüzü olmak. Evet. Tamam. Bayrak taşıyıcısı. Bayrakları, alemleri evet. diyelim hatta. Evet. Olmak. Tabii bunun kötü etkileri de var ve Kendi de hayatından izleri görebiliyorsunuz hem yapıtlarında hem Arthur Conan Doyle'dan çıkan herhangi bir şey, bir işte. Bir tane örnek vereyim. Karısı tüberküloz olduğu dönemde İsviçre'ye taşınıyorlar havası iyi gelsin vesaire diye. O sırada İskandinavya civarında kayak diye bir şey olduğunu öğreniyor spor olarak. Gidiyor kayak öğreniyor sonra kaya İsviçre'ye getiren adam oluyor. İlginç, ilginç geliyor bana. Yani nasıl söyleyeyim? Söyleyeceği şeye olan bir adam Arthur Conan Doyle. Fakat birazcık da bu kadar yürekli olmasın, bu kadar... Cesur olmasını kafasına göre agresif olmasını da aslında ününe meşhur olmasına e, borçlu. Öbür türlü çoğu insan gibi bir şeydir. Söyleyecek şeyler olup söyleyip kaybolup gidebilirdi babasın gibi. Tabii aynı evet, öyle evet. ciddiye alınmayabilirdi. Ama eğer yaptığın işler ya da iddiaların söylediğin şeyler her gün gazetelerde birinci sayfadan yer bulmaya başlıyorsa evet. o zaman tabii kendi kamuoyunu yaratıyorsun. Siyasi olarak bundan fayda sağlayamasa dahi Evet. Edebi olarak. Conan Doyle bunu çok şey be becermiş yani. Konando'yu Conan Doyle bunu bilinçli mi yapıyor? Ben çünkü sanki onun ufaktan izlerinde görüyorum. ya yani bugün olsaydı Twitter'da her hafta biriyle kavga mı ederdi diye düşünüyorum, tamam mı? Yani her hafta yeni bir tartışma konusuyla gündeme gelir miydi? Yani, çünkü biraz izleri var gibi değil tamam, mi? Tamam ama bir fenomen kadar boşa bir iş yapmıyor. Bunun tabi orada çok ciddi bir ayrım var. Dönemsel, eğitimsel, görgüsel bir şey de olduğunu kabul edebiliriz ama yani bir koca bir doktor, koca bir yazar. Koca bir maceracı, koca bir savaşçı, kendi yani hani savaşmasına izin verilmese bile savaşçı bir ruh olduğunu evet. söyleyebiliriz. Şimdi böyle bir adamın sahip olduğu etkiyi bir şekilde kullanmasını görüyoruz. Bir de edebiyat altyapısı da boş değil. Onu da söylemek isterim. Cizvit Okulu'nda bütün klasik edebiyat eserlerini yalayıp yutuyoruz. Hatta zaten şikayeti de var. Yeter artık ne homur ne Virgil görmek istiyorum ee, şeklinde bir söylemi de var yani <gülüyor> sürekli bunları okutuyorlar daha okunacak başka şey yok mu gibi bir noktaya geliyor yani o yaşta dövmeden kolay değil onları okutmak şimdi. şekilde <gülüyor> ben zevkin okumuştum onu bu arada <gülüyor> <gülüyor> hatta bahsettiğimiz 12 yaş Omer. yalnız yani <gülüyor> yok canım evin yaşım herodot iyidir ama o yaşlarda evet. çok iyi, yalan bir tarihtir o zevkli masalsıdır ama, Ama yani, bunu öyle, böyle falan başında sopayla bekleyen biri yani, varken şey. okumak da hani çok da zevkli olmasa gerek. Evet. Bir yandan da bu yani dönemle karşılaştırması hani sorduğunun evet. sorunun cevabı bence öyle. Yani bizim dönemimizin boşluğunun yanı sıra orada çok büyük bir doluluk olduğu için. Yani insanların, bakın bunu atlamayın. Şimdi insanların sokakta birbirlerine işte mikrofon dayayıp sen bilmem neye inanıyor musun falan gibi tartışma açıp Kavga çıkartıp ondan sonra bunun ciddi bir şeymiş gibi yayınlandığı bir dönemde yaşıyoruz arkadaşlar. Ya bunun adına sosyal deney diyorlar hatta. Diyorlar. Komik komik. Televizyonda tartışma programı diye bir şey var. Bunun gerçekten geleceğe kalacak ciddi sonuçları olacağını zanneden bir nesil yetişiyor. Oysa biz insanların mektuplarla hatta kitap yazarak birbiriyle tartıştığı bir dönemi anlatıyoruz. Yani oradaki ciddiyeti... Oradaki bilimselliğin kurallarının konduğu dönemde bilimselliğin ne kadar mükemmel ve mükemmelliyetçi bir şekilde kullanıldığını ne olur unutmayalım. Yani o yüzden bugün de çok karşılaştırmamız mümkün değil. Yani yapmış olmak için yaptığı şeyler dahi bugün aklınıza gelebilecek en değerli isimlerin yaptığı şeylerle belki de eşit değer taşıyor diyebiliriz ürün zaten, anlamında. Zaten buna örnek mesela Lovecraft'ta da görülüyor. Poe'da da görülüyor. Yani bu mektupla tartışma mektupla işte bir şeylerin e, debate'ini yapmak yani tartışmasını evet, veya evet. konuşmasını bunun, yapmak bu or, yani o dönemin şeyi ne derler? Yakışanı yakışanı geçtiğim bir de belgeyle konuşuyorsun. Bakın işte bunlar çok önemli. Konuşarak demagoji yapma evet. şansınız var ama Tabii. belgeyi yolladığın zaman o belge her an elinde. Sen Ben sana kitap yazıyorum, bir şey tartışıyorum, sen bana kitapla cevap veriyorsun. Bunun artık hiçbir kenarın köşesi kurtulacak yanı yok. Oradaki ciddiyeti evet. algılamamız lazım. Ama işte hani bu boğarların kraliyet ordusunu dağıtması gibi günümüzde de asimetrik bir münakaşa ve şey hadisesi var. Ne denir ona tartışma, münazara ortamı var. İşte münazara demek istiyoruz ama münazara yok. O yüzden Aynen öyle mesela, yani gay, gayri kaldı. nizami yani o kuralların çok dışında adama kaynak söylüyorsunuz gürültüye getiriyor tabii hani tabii. böyle yani korumaların bağırması gibi bir şeydir. Şu dinlemiyor seni Aynen öyle. Ee, ve bu, bunlar çok tehlikeli biz Anadolu korku öykülerini yazarken her iki taraftan da yani sağdan da soldan da ileriden de geriden de olan insanlar yani sağcı solcu ilerici gerici diyeyim ben artık evet her düzlemden insanların değişik eleştirileriyle karşılaştık. Biz ilerici adamlar dediler ki siz bu masalları yazıyorsunuz. Geçmişi ya da geri kafalılığı o çağları mı övüyorsunuz? Hayır dedik. Gerici adamlar geldiler Allah'a şirk mi koşuyorsunuz dediler. Hayır dedik. Sağcısı geldi bunu mu yükseltmeye çalışıyorsun böyle mi olur falan dedi. Hayır dedik sol öyle. Son geldiğimiz noktada baktığında şeyi görüyorsun. Bir tane kitap yüzünden biz bu kadar adamla muhatap olduk. Evet. Bunlar YouTube kanallarından milyon tane hit alıp para kazanıyorlar üzerine. Kimse de ağzını açıp tek kelime söylemiyor. Eleştirilerinde hani böyle kendilerine yapıyorlar, kendilerine söylüyorlar. Çünkü e, gidip orada bir kişiyle tekrar bir naklaş etmek. Senin bu yaptığın işte sosyal deney değil. Sen insanları birbirine düşünüyorsun. Millet hep fakir mahallelere gidiyorsun, beyin yıkıyorsun vesaire. Bunların hiçbirini söylemiyorlar. Adama gidip söylemiyorlar. Herif de bunu bir marifet olarak, bir kişi de değil bir güruh olarak bahsediyorum. Marifet olarak yapıyor. Karşılıklı küfürleşmeye dönüyor patlıyor gidiyor. Ya bu unutulmuş bir sanat senin şu an bahsetmiş olduğun şey. Demek birbirine kaynak vermek i̇ş iş falan. İşte öyle olsa ne kadar güzel olur değil tabii mi? Ama tabii... bakın işte burada işte çok güzel bir şey söyledin. Unutulmuş o sanat insanlık boyunca, tarih boyunca yaşamayı sürdürecekken evet. bugün unutulmayacağını düşündüğünüz düşünenler varsa söylüyorum o televizyonlarda atıyorum dergilerde, gazetelerdeki köşe yazarları kapışmaları Onlarca yılı bulmayacaklar. Kaybolup gidecekler. Bir tane sorun var. Kendinize sorun bunu. Bu Televole'yi yapanlar <gülüyor> nerede? Kaç sene Televole mesela yayında kalmış? Tamir edin ya bütün 90'ları kapladı zannedersiniz. 3 sene. Televole gene iyiydi. Yok Televo ortada yok yani. Televole furyasının son geldiği nokta. Yani ismini vermeyeceğim kanalı da vermeyeceğim ama Hı. bir spor programı düşün. Hı -hı. Spor haricinde her türlü şaklabanlığın yapıldığı bir program. Hı -hı. Yani ben at Hayır bakıyorum spor programı gibi görünüyor ama öyle konular konuşuluyor ve öyle laflar ve öyle lakayit bir şey ki program ki. Yani neresinden tutsan elinde kalıyor. Evet. Bir gün işte eşime sordum dedim hani tamam spor programı ki ben eşimle her hemen hemen her spor programını izlerim yarım göz. Evet. Bana söylediği şey ya bu şov yani gülmek istiyorsan bunu seyredeceksin. Evet. Şimdi Televola'nın geldiği nokta bu. Şaklabanlık. Başka hiçbir şey değil. E onu topta gidecekler. Tamam, yani yani onu topta gidecek gidecekler. Yani bizim bizim, bizim tam kontrasımızmış. Tam Aynen. simetrimizmiş. Ya, kusura bakmayın ben öveceğim burada ekibi. Yani korku diye başlayıp her şeyi konuşuyoruz. Lakay da değiliz. Arada şebeklik yapıyorum ben kabul ederim. Estağfurullah. Espriler bir çaba olarak en azından. Evet. E, biz o tam tersiyiz. Evet. Biz işte o 1900'lerin başındaki... Bilimsel yaklaşımı elimizde tutmaya, sizlere bilgiyi o şekilde aktarmaya çalışıyoruz ki dönüp bize bir şey sorduğunuzda biz kaynaklarımızı verebilelim, bir tartışma açılırsa ...beraberce bu tartışmayı... ...mantıklı bir süreçte sürdürebilirim. Evet, ki yazılı haliyle sürdürelim. Ya Bir de bilmediğimiz şeyi de sizden alıp ekleyelim. Mesela o da unutulmuş bir ahlaki Aynen öyle. davranış. Tabii ki Biri, canım. Herkes bilmem her şeyi ne bilmem ne kızı değildir falan dedi. Biz mitolojide burada parçalamaya başlıyoruz ya bazen. Tabii tabii Zeus'u yanlış yerden çıkarttık. Düzeldiler mesela fantastik Aynen öyle. konuşurken. Ya, tabii bunu söylerken... ...biz bu arada Aşil ile alakalı espriler falan yapıyorduk. Çok makara bir bölümde o fantastiğin... ...ikinci bölümü, birinci bölümünü biz bundan gocunmuyoruz. Aksine ben çok acayip keyif alıyorum. Evet. Bana bir insan bir şey söylediği zaman ve baktığımda gerçekten bir şeyi düzelttiği anda inanılmaz keyif alıyorum. Yeni bir şey öğrenmiş oluyorum. Bir de yeni bir insan da tanımış oluyorum. Evet. ona da bakacaksın. Her şeyin ötesinde çabanın boşa gitmediğini görüyorsun. Yani biri seni dinliyor ve biri verdiğin bilgi de yanlış görüp seni düzeltiyor. Ya yani bu çok güzel bir şey. Böylelikle en azından yani sen gelişiyorsun. Evet. Bir de aynı zamanda ortaya çıkardığın bir şeyin başkasının yararlandığını görüyorsun onun bilmediği bir şeyi ben söylüyorumdur o bilmediğim bir şeyi bana o söylüyor bu hafta Conan Doyle sohbetine doyum olmadı kendimizi kaptırmışız biraz da daha konuyu ama çok keyifli ilerliyor o yüzden iki bölüm yapalım dedik gelecek bölümde görüşmek üzere bizi dinlediğiniz için teşekkürler